94.9'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan. Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşte meslek erbaplarına devam ediyoruz. Terzi. İçin hatta Terzi'deydik değil mi? Evet. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlat hatırlatalım. Hatırlatın efendim. Efendim kamusla güreş gmail adresimiz var. Ee, Instagram adresimiz var. Twitter, Twitter adresi var. var. Twitter'ı aktif olarak kullanıyoruz. Ee, özellikle hani... Görsel paylaşımı anlamında orada hayli sıkı çalışıyoruz. Değil mi? Evet, pek çok. Geçmişe de dönük programlarımızı da bulabilirsiniz. Onları dinleyip e, bilgilere, görsellere de ulaşabilirsiniz. Keza Açık Radyo sayfasından da tabii. Evet, ilginizi çekiyorsa takip edebiliriz efendim. Evet efendim, bekleriz, seviniriz. Ee, biz geçen hafta terziyle ilgili aslında etimoloji ve e, asıl anlamlar, atasözleri pek çok bilgi verdik. ve yaptık, evet. Çok güzel terzilerle ilgili röportajlarımız var. Onları paylaştık ee, girdik onları Twitter'dan dinleyebilirsiniz ee, şimdi tam da Kerem yaptığı röportajı neydi? Usta terzimizin e, ismi Ahmet Demir döken. Evet. Sağ olsun. Teşekkür e, ederiz kendisine tekrar. Mesleğin gerektirdiği özelliklerden e, bahsetmişti. Benim de elimde bir liste var. E, Etoplum.com'dan çıkardım. O kadar uyuşuyor ki. Neymiş e, terzilik mesleğini gerektirdiği özellikler? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, görsel yeteneği gelişmiş. Evet. Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen. Hı hı. El ve parmakları ustalıkla kullanabilen. Göz, el ve ayaklarını eşgüdüm halinde kullanabilen. Tabii değil mi? Bir yandan mesela dikiş makinesi hem ayak çalışıyor Tabii. hem el çalışıyor. Tabii. Doğru. Eşgüdüm önemli. Yaratıcı tasarım yeteneğine sahip. Evet şu Renk an daha da önemli. Renkleri ayırt edebilen. Dikkatli ve titiz. İnsanlarla iletişimi iyi, güler yüzlü. Sabırlı eleştiriye açık ikna yeteneğine sahip sır saklayabilen liste benim çok hoşuma gitti ama çok kişisel bir ilişki kuruluyor ee, ama hani girip de işte bir dükkandan bir işte ilaç aldım ekmek aldım. ...gibi değil ki hani bakkalımızla bile... ...ilişkimiz daha yakındır. İlaçta da sır olabilir ama. Evet doğru söylüyorsun. <gülüyor> ne kullandığına bağlı. <gülüyor> ee, ya ben uzun kendimi bir... almıyorum... ...amcamın oğlunu alıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> evet onlar var. Ee, efendim e, o ilişki... ...uzun bir müddet ölçüm... E, ...esnasında... E, bir sürü şey konuşuluyor. Ayrıca insanın tabii ki yapısı, kilosu, defoları pek çok şey. Bir de demişti ya benim de terzi Mustafa Bey... ...beğendirmek çok güç, eleştiren, iyi evet. olduğu halde başka şey isteyenler oluyor. O Her yüzden, alanda sanırım var. Ama işte bazılarında sanki terzilikte biraz daha yani. Ekmeği sattı, evet ekmeği de beğenmiyor. Beğenmeyen beğenmez değil mi? Evet, sonra devam ediyorum. istenen özellikler, gereken özellikler ayrıntıları algılayabilen... ...değişik görüşlere ve yeniliklere... ...açık kimse... ...özellikle tabi değişen moda... ...ve tasarımda... ...bu Hı. da şart... E, ...bende de alet edevat listesi var... ...aslında var oğlu var da... Ama ne liste o ya cidden... E, ...sadece biraz ilgimi çekenleri saydık... E, say. ...aynı kaynaktan... E, ...evet büyüteç var... ...etek boyu pompası diye bir şey var efendim... hiçbir <gülüyor> evet. bir şey... Evet. ...kol tahtası var... E, ...rulet var... ...dişli küçük çark bildiğimiz... ...yüksük var... Hı -hı. E, agraf var agraf kopçaymış aynı zamanda balen diye bir şey var fermejüp diye bir şey var fermejüp de çıt çıtmış Hı -hı. efendim Bunlar eskilerin bir kısmı daha çok kullandığı kelimeler ben annemden aşinayım bazılarına mesela Hiçbir aşina değilim diyecekmişim birkaç tane var <gülüyor> e, gregren var mermer... grogren o galiba e, grogren evet pardon Hı -hı. mermer şahi var bu bir çeşit pamuklu kumaşmış Hı -hı. E, organze var bu da bir ...kolalı, ince kumaş türüymüş. Mermer şahit de ne şairane bir kelime değil mi? Kulağıma çok hoş geliyor evet, benim. Evet. <gülüyor> Tarlatan var efendim. Hı. Siz bilirsiniz. Tarlatanı da duydum. Sanki evet. o da şişirmek için evet, içe kabarıklık konar. kabarıklık için ha. bulunan içkisiymiş bu. Bunu deyince bir dönem Avrupa aklıma geldi böyle hani kabarık kabarık Aa, kadınların. Evet, etek altları, evet. korseler, morseler, evet. balenler. Evet. Hatta evet. balina kemiğinden yapılıyormuş eskiden. Öyle mi? Bazıları evet bu daraltmak için kullanılır. Baline kemiğinden. Evet öyle biliyorum. Balineyi nereden buluyorlar efendim? Hatta buluyoruz? balen sözcüğünün hmm. de orayla bir alakası var diye biliyorum ama hani şimdi iddia etmeyeyim. Araştırmak tamam. lazım aniden aklıma İdda geldi. İddia zamanlar gelecek diyorsun <gülüyor> Arada ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, tafta var bu da sert ipekli e, bir tür... Kumaş, ee, bunlar var. E, enteresan hani kelimeler anlamında Aynen. kullanılan evet. alet edevat anlamında. Evet. 80'lerde ne vardı Keremcim? 80'lerde Kenan Evren vardı. <gülüyor> evet ama e, Vatka vardı. Yani işte olumsuz sözcüklere şey ettirmeden. Evet Vatkada da sevmem ben pek yani. Benim Başka bir sevmem. <gülüyor> Efendim başka bir kaynağa geçeyim mi senin Geç sözcüklerin bittiyse? Bu da çünkü sözcüklerle ilgili. Şimdi Dumlu Pınar Üniversitesi araştırma görevlisi Fatma Şenyüz... ...Nehçül Feradis'teki terzilikle ilgili terimleri dökümünü yapmış bir araştırmasının içinde yer alıyor. Aslında bu Nehçül Feradis, Harezm Türkçesinin bir takım sözcüklerini barındırıyor. Şey ilginç geldi bana... Ee, ...Harezm Türkçesinde... ...bugün kullandığımız pek çok sözcük... ...benzer bir şekilde kullanılıyor... ...mesela bugün keten dediğimiz şeye... ...kettan deniliyor... ...eski yüzyıllardan bahsediyorum... Hmm. Ee, ...ipek dediğimiz şeyi... ipek. ...zaten eski Türkçede böyle başına bir ye gelme hikayesi vardır... E, hmm. ...bazı dillerde... gibi mi? İpek. evet yele... Ee, ...yün, e, tüy... E, Böyle sonu sanki biraz NG ile biten, yün gibi denilen bir e, söyleyiş içeriyor. ipe yip hmm. deniyor. Gene başına Y geldi. E, efendim kemer ve kuşak gene kemer diye geçiyor karşımıza hiç değişmemiş. Elbiseliye tonluk deniyor. Öyle bir e, farklılık var. Gömleğe könnek deniyor könek. Könnek, evet. Eee hmm. aba ve hırka da falan denildiğini duydum. Evet o KKG falan geçişleri Gönnek, zaten gönek evet. evet. Aba ve hırkaya da kilim deniyor. Hmm. Evet daha kaba kumaştan hmm. ya da yünden neyse diyelim. Böyle e, diller ve kelimelerdeki gidişat efendim. Simgeler sözlüyor var. Esat korkmasın. ...hep meşhur demedim bu sefer... <gülüyor> <gülüyor> evet, değil mi? ...bir ara çok sık kullanıyordum... ...alışmıştım çok evet... E, ...terzi ortodoks inançta simgesel anlamda tanrı demekmiş... Hmm. E, ...ortodoks inançta tanrı en büyük dokumacı ve terzi olarak simgelenir diyor... Ve ...tanrı geceyi bir elbise olarak yaratır... ...bütün alemin tarihini gündüz ve gecenin tezgahında dokur... Hmm. ...açıklamasını da vermiş Esat Korkmaz... Eşki sözlükte ona çok paralel e, Tarao, Tarao <gülüyor> e, nickname'li e, lakaplı e, şahıs şöyle bir açıklama yapmış. İstersen onu da paylaşabilirsin. Bu e, evet, ben de okudum bunu. Ee, Tanrı'nın bir yaratıcı ve yol gösterici olması ile İdris Peygamber olarak da bilinen ama genel olarak Hermes adıyla tanınan. ''Ve bilimlerin, gizli öğretilerin ama tabii ki terziliğin yaratıcısı olan imgeyle kimi ortak yanlarını göz önüne alırsak bu iki imgeyi aynı potada eritmek çok da tuhaf kaçmayacaktır.'' diyor. ''Ortaya bir terzi imgesi çıktığında Tanrı ile terzinin aslında özde birbirine çok benzediğini görebiliriz.'' ...acayip modeller, ayrıntılar ve renklerle kıyafetler tasarlayan... ...bu imge epey derindir, demiş parantez <gülüyor> evet. içinde... ...ama iş kendisine geldi mi öteleyen, uğraşmayan... ...halk diliyle söylersek kendi sökünü dikemeyen bu terzi... ...aynı özensizliği dünya isimli elbisesinde de gösterir... ...hiçbir şey yok ki kuruluna göre işle, işlesin... Yeah. Ee, ...devam ediyor... Üzerine diktiği bu elbisede olmayan izansızlık, yırtılmamış köşe, ayarı kaçmamış ölçü yok sonuç. Acayip acayip tehditler, tuhaf tuhaf vaatler, çeşit çeşit yol göstermeler, ilginç ilginç kurallar... ...ama sürekli aksayan kanun, çatışma, baskı, ateş, kılıç, entrika, yalan, dolan. Evet, yani evet. Öyle bir yorumda bulunmuş. Kendi söküğünü dikemeyen terzi benzetmesinden yani evet... <gülüyor> Oturmuş yerine efendim madem mitolojiye hemen e, bir değindiniz ben de Orhan Hançerlioğlu'nun inanç sözlüğünden e, paylaşayım. Remzi'den basılmış. E, şimdi Hermes Trismegistos ama bu bizim bildiğimiz Mars olan Hermes değil bu Mısır Ay Tanrısı olan Tota Yunanlıların verdiği ad. Hmm. E, ve bu Trismegistos da üç kez büyük Hermes anlamında bir şey aslında. Evet. Pek çok değişik kültürde adı farklı farklı geçiyor. Mesela e, Tevrat'a göre o altıncı kuşaktan bir peygamber ve adı da Hanok ya da Henok diye geçiyor aynı kişinin. E, Kur'an'a göre e, Adem ve oğlu Şit'ten sonra gelen üçüncü peygamber olan İdris e, ve bunların hepsinin ortak özelliği başka başka kültürlerde başka başka adlar almışlar ama kalemle yazı yazan ve dikiş diken ilk insan o kabul ediliyor. Hı hı. Ee, hani ilk program söylediğim şey ondan önceki insanlar hayvan derisini dikmeden olduğu gibi sırtlarına geçirirlerken ilk dikiş eylemini bu gerçekleştirmiş. Parçaya geçirmiş. Bir şarkı arası verelim. Yavaş. Hasan Azze'den terzi. Dinliyoruz. Aslında bir yürek sırtımda kan bu yukarıcı... Thank you. 94.9'da Kamusla Güreş Terziye devam ediyor ikinci programımız. Efendim şimdi e, terzi terzi dedik benim aklıma masallardaki terziler de geldi bu arada. E, böyle bir krallara kraliçelere e, perilere dikilen özel e, altından dokunmuş ya da büyülü kumaştan e, dokuyup işte terzinin şöyle yaptığı böyle böyle sahneler vardır. Benim Hı. hep hatırlıyorum masallarda bir e, özel bir kumaşı ya da giysiyi diken terzi. Evet. E ler. E bir de birebir terziyle ilgili bir masal aklıma geldi. Hatta ben çocukken bir küçük pila 45'lik vardı. Ben de dinlerdim. Ne kadar meşhur bir masal bilmiyorum ama yedisi birden ismi. Bir terzi var. E sıcak bir yaz günü bunalıyor çok böyle. Hem sıcaktan hem sinekler vız vız sürekli uçuyorlar. İşini bir türlü yapamıyor. Bir ara böyle kaldırıyor elinde iş yaptığı kumaşı baam diye indiriyor. Onu bunaltan sineklerin üstüne sonra kumaşı bir kaldırıyor yedisini birden öldürmüş böyle hepsi yere inmiş sineklerin o olayın üstüne e, bu hani böyle güzellik kraliçeleri bir çapraz şeklinde bir şey koyar, konulur ya üstüne bilmem ne birincisi falan kainat ve mekanı Sünnet şeklinde şeysi, gibi ya da evet, bir güzel e, kendi işlediği üstüne yedisi birden yazısı olan böyle bir şey takıyor şerit bu bir masal mı? Bu bir masal evet. evet i̇lginç bir masal. Evet, ilginç bir masal. <gülüyor> Çocukken başka bir kafayla dinliyordum ama şimdi bambaşka şeyler çağrıştırıyor. Ve yola çıkıyor üstündeki bu maşallah yedisi aslında. birden yazan, evet maşallah gibi şeritle. Şimdi insanların aslında neyin yedisi birden olduğu hiç belli olmamasına karşın... ...bu yedisi birdenden ne kadar etkilendikleri, işte yedi kişiyi birden mi öldürdü, yedisini mi haklamış... ...yedi canavarla karşılaşmış, yedi ejderhayı da yok etmiş gibi böyle etrafında bir tevatür dönüyor. Hmm. Gittikçe böyle bir saygı ve korku duyularak ilerliyor falan... Bu gözde büyütme bir ifadenin nasıl başkaları üzerinde etkisi olduğu üzerinde beni düşündürdü bu terzi kahraman. Yedisi birden masalı. Evet efendim. Peki efendim güzelmiş. Böyle ee, güzel bir kaynağımız var bu evet. arada. Uzun uzun okuyacağız keremciğimle sevgili İstanbul dinleyiciler. Sal nerededir Sel yayıncılıktan orada kimler yaşar? Selçuk Erez'in burada geçmiş zaman terzilerinin peşinde diye bir kısım var. Oradan birkaç alıntımız var. Sarı saçlı hanım belki on kere tecrübe etmiş olduğu bir şapkayı şimdi yeniden başına geçiriyordu. Patrona işiniz çok güç dedim. Evet madam. kadınlar bir şapka intihap etmek için belki yüz şapka tecrübe ederler dedi. Sonra güldü fakat madam siz de bilirsiniz şapka bir kadın için her şeydir. Fena intihap edilmiş bir şapka güzel bir kadını katledebilir. İyi intihap edilmiş bir şapka ise en çirkin. ...bir kadını dünya güceli yapar efendim. Hmm. Eskiden de şapka... Evet, ...evet bir ayrı modaydı... ...ve terziliğin bir parçası olarak... ...görebilir miyiz? Evet bir, bir yanıyla. Evet bir yanıyla. Evet, Bu sene nasıl şapkalar moda? Shaper, velor ...çok modadır. Sonra kadife... ...şapkalar her zaman gibi fötürler. Ya garnitürler, tüyler... ...tüylerden mamul, ufak kuşlar... ...tokaların iğnelerinin yerine gelmiştir... Suat Derviş e, 1934 yılının ikinci teşrin ayında Büyük Gazete için yaptığı röportajda Şapkacı Manam'la böyle konuşuyordu. Ha, röportajı da Suat Derviş yapıyor. Evet. Hmm. E, aynı yılın Akbaba dergilerinden birinde de Orhan'ın bir karikatüründe iki melek bulutların üstünde söyleşiyorlar. E, yeryüzüne inmek istiyorum diyor birisi. Diğeri de vazgeç terzilerinin eline geçersek... ...yüksek sınıfı süslemek için kanatlarımızı yolar, derimizi yüzerler demiş. E, e doğru tabii, terziliğin belli bir kısmı da e, hele eskiden hayvanların aslında belli parçaları üzerinden gidiyor. Ben evet. devam ediyorum sevgili dinleyiciler, tekrar kaynağı hatırlatalım. Selçuk Erez'in İstanbul nerededir, orada Kimler Yaşar'ından terzilerle ilgili bir bölüm okuyoruz. Atatürk henüz sağdır. Cumhuriyetin getirdiği heyecan ve rüzgar sürmektedir. Kentliler her konuda devrimler göre göre yeniliğin her türlüsüne eski kuşaklara göre daha açılmışlardır. Kırsal bölgelerde yaşayanlarsa olup bitenlere tepkisiz izlemektedirler. Gazeteler 4. Büyük Ulus Kurultayı'nda saylav seçiminin yenilenmesi kestirildikten, e, Türk kadınının da bundan böyle saylav seçilebilmesi için yeni bir töre çıkartılacağını bildirir. Artık parlamentoya bile girebilecek olan Türk kadının bu hızlı değişime tepkisi, çağdaşlaşmayı yorumlaması nasıldır? O yıllarda ulusal birikimimiz bu yorumun oldukça yüzeysel, hafif ve uçucu olmasını kaçınılmaz kılar. Hanımlar, yüksek kaldırımda Madame Sari'den, Galatasaray'a yakın Profesör yandan ve Poposyan'dan dans dersleri alırlar. Onlara seslenen reklamlar, hedeflenen kitlenin algı ve yargı düzeyi konusunda yeterli bilgi verir. İyi bir izdivaç neye bağlıdır? Bu sene mesut bir izdivaç yapmak istiyor musunuz? Milyonerler de dahil olmak üzere yüzlerce erkek arasında bir anket yaptım ve onda dokuzunun bir kadında her şeyden evvel düzgün kadife gibi yumuşak bir cilt ve parlak bir ten aradıklarına şahit oldum diyen ilanda tokalon pudrasının bütün bunları sağlayacağı açıklanmaktadır. Yavaş yavaş bizi giysiye doğru götürüyor görüntüden. <gülüyor> Profesör Şahinyan'dan dans dersleri alan... Artık saylav bile seçilebilen ve milyoner koca bulabilmek için tokalon pudrası kullanan kadınlara çağdaş giysinin ne olduğunu, neler olması gerektiğini kim söyler, kimler gösterirdi? O zamanlar Türkiye'nin moda merkezi İstanbul'du. İstanbul'da Beyoğlu'ydu. Hatta biraz abartıp zorlayarak Beyoğlu'nda da Mısır apartmanıydı diyebiliriz. Maksut dışında en önemli terziler Mısır apartmanındaydılar. Maksut'un özelliği modellerden çok kendi imgesine sığınıp orijinal çizimler yapmasıydı. Bugün tasarımcı dediğimiz herhalde. İşlemeli allı pulla elbiselerini her yıl tokatlayan otelindeki ekspozisyonlarda gösterirdi. O zamanlar moda defilesi değil, ekspozisyon vardı. Yerli ve yabancı mankenler müziksiz dolaşırlardı masaların arasında. Galatasaray'daki Terzi, Kalerusti'nin mankenleri ise haftada iki gün Beyoğlu'nda Taksim'e kadar yürür, bir tür açık hava ekspozisyonu yaparlardı. Nazarya Maksud'un paputçusuydu. Emilia ve Madame Bella da onun şapkacılarıydı. Mısır Apartmanı'nın terzilerinden Fegara sadece İstanbul'a değil düzenlediği yıllık ekspozisyonlarla Ankaralılara hitap eden bir terziydi. Eski müşterilerinden biri onu... E, Caliban'ım kadar klasik değildi, Caliban'ım kadar değildi, maksut kadar da zurnik değildi diye tanımlamıştır. Hmm. Cemal Bürün, Mısır Apartmanı'nın ünlülerindendi. Boyunun kısalığı prova yaparken iskemliğe çıkmasını gerektirirdi. Cemal Bey, bir ressamla Neriman Hanım'la evliydi. Sen devam et istersen. Bir süre sonra eşinden ayrıldığını ve bir sabah fırından sıcak ekmek almaya giderken... Minibüs çarpması sonucu öldüğünü biliyoruz. Hmm. Cenazesinde ağlayan kadınların çokluğunu, eski eşinin bile iki göz iki çeşme ağladığını teşvikiye camisine yakın oturanlar hala hatırlarlar. Doktor Albay Eten Bey'in kızı Calibe Hanım da Mısır Apartmanı'nın terzilerindendi. Galatasaray'da şimdi Pamukbank'ın olduğu yerde, orası kalmadı herhalde. Evet. Galeri Döpera vardı, Calibe Hanım orada reyon şefiydi. Sonraki zamanla kendi atölyesini oluşturmuştu. Caliba Hanım'ın klasik dikimde bir numara olduğu kabul edilirdi. Yılda dört kez Paris'e gider, en son gelişmeleri izlerdi. İlk eşi ünlü öykücümüz Ömer Seyfettin'di. Hmm. Ayrılmaları ile ilgili ilginç bir öykü anlatılır. Harp sırasında Calibe Hanım doğum yapmıştır. Ancak sütü bebeğe yetmemektedir. Kocasına git Kızılay'a yazıl da süt bul der. Bu öneri gönenli ve onuruna aşırı düşkün bir çerkez olan Ömer Seyfettin'in zıttına gider ve boşanırlar. Hmm. İstanbul'un terzileri Ankara'da mevsimlik ekspozisyonlar düzenlerlerdi. Genellikle Ankara Palas'ta düzenlenen bu ekspozisyonlarda iyi satış yapılırdı. Peki ya Kürkler? Ankara'da ilk vizon manto Galip Geylani'nin eşi Melihat Hanım'ın sırtında 1938 yılında görülmüştür. 9000 liraya alınmış olan bu kürk, kürkü gören Ankaralı hanımlar dayanamayıp etrafına üşüşmüşler. Kürkü okşamışlardır efendim. Karşıyız efendim. Evet. Parantez açıyor. Zamanla da Ankara'da önemli terziler yetişti. Genco Erkal'ın annesi Neddet tanım atelyesini Ankara'da ün kazandıktan sonra İstanbul'a naklettiydi. Sonra 40'lı yıllarda terzi Sabiha Hanım şöhrete kavuştu. Atatürk bulvarındaki atelyesinde zamanın ileri gelenlerini görmek mümkündü. Sabiha Hanım maarif vekili Hasan Ali Yücel'e yakınlığı bilinen güzel bir hanımdı. Ankaralı hanımlar yaz aylarında İstanbul'a gelirler... Dönüşlerinde da diktirdikleri giysileri kuşanıp mevsim başında Cumhuriyet Balosu'nda birbirlerine gösterirlerdi diye devam evet, ediyor. Evet eski günler. Evet. Efendim atladığımız mutlaka çok da isim olacak ama ben de böyle hele ismi çok anılan birkaç terzimizi de artık tasarımcı olarak da anılan bir Barbaros Şansalı, Cemil İpekçi'yi Yıldırım da atlamadan geçmeyelim <gülüyor> diyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir de Absürt Tiyatro'nun önemli bir eseri var terzi diye Slavomir Murozek'in onu ha, da evet. hatırlatalım. Ama ee, bir şey kalmasın eteğimizde. Ayni. <gülüyor> Konfeksiyon eteğimizde. Boşca kalın diyelim mi? kalın. İyi, haftalar. İyi haftalar sevgili dinleyiciler.